Altyazı M.K. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ceal'e ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Ben 30'undan evvel, burada, buçuktan evvel oturdum yani. Bir cereyan gitti geldi. Bu Beykoz'da bizim çok cereyan kesiliyor. Bazı kere günde 5-6 kere gidiyor, geliyor böyle bir şeylik var. Onun için yeni bağlanabildiler. Hamdolsun yine işte yerimde oturarak bir yere çıkıp gelmeden yollara düşmeden sizle buluşabiliyorum. Bundan dolayı çok hamdü senâ diyorum. Rabbimiz nimetimizi ziyade eylesin. Ve her daim sohbetlerde, derslerde buluşmayı bize müesser eylesin. Çünkü eskisi gibi benim de gelecek halim kalmadı. İnsanların da e, gitmeye gelmeye mecali kalmadı yani. E, belli yerlerde toplanmaya. Onun için en mühim şey bu mübarek saatlerde. E, bundan sonra da tabii çok kıymetli geceler, günler geliyor. E, faziletli amellerde buluşalım. İnşallah yarın akşam zaten saat 6'dan sonra yani 6.30 gibi. Siz 6'dan sonra orada olun gelenler. Bedir. Gecesi ol, olacağı için yarın gece Bedir gecesi. Ee, Birçok ayetlerin nazil olduğu gece, günün gecesi, Furkan gününün gecesi. Furkan çok mühim, Hakkı Batıl'dan ayrıldığı, Bedir kıssası güzelce size inşallah dua buyurun da sağolum, saatiplerinde olsun. Hayder'in merkezinde, Fatih'te, Halid Caddesi'nde e, inşallah e, sohbet yapacağım. İftara kadar, iki, saat, iki saatten işte fazlası da olabilir. Ondan sonra iftar yapacağız. İşte akşam namazı, evvâbin namazlarından sonra Bedir Ehli'nin ismi şeriflerini okuyacağız. Onlarla tevessül edeceğiz. Rabbimizden rahmetler, yardımlar, yine eli Sünnet Müslümanlar zorda darda kalmışlar dünyanın neresinde bulunuyorlarsa. Hepsine yardım gelmesi için Bedir Ehli'nin himmetlerini isteyeceğiz. Bu itibarıyla yarınki gece çok önemlidir. Ee, gelebilenler de mutlaka Allah için adım atsınlar. Yani işte, yanlarında iftiharlık getiriyorlarsa getirsinler zaten. Bizim orada dernekten de inşallah bir çorba, bir şeyler verilecek. Böylece teravihde ben kıldırırım inşallah diye niyet ettim. Bu sene hiç kıldırmadım yani, sayılır. Onun için kılıyoruz elhamdülillah da kıldırmadım. Ee, ilk teravih kıldırırım inşallah cemaatle beraber eda ederiz. Rabbimiz imkanlarımızı ziyade eylesin. Dostlarını hatırlayanlardan eylesin. Fedakarlık yapan mücahitlerden eylesin. Maddi ve manevi her sahada dini için e, gayret edenlerden eylesin. Amin. Şimdi Ramazan şerifin tabii birçok faziletleri var. Faziletlerin yanında da Ramazan-ı Şerif'in hürmetine riayet etmeyen Ramazan-ı Şerif'te haramlar işlemeye günahlar işlemeye devam eden hala tevbe etmemiş olan ve mağfiretten mahrum olan kullar olduğunu biliyoruz. İnşallah biz onlardan değilizdir. Mesele o. bir şimdi kendi derdimize yanalım. Bizim durumumuz nedir? Bu Ramazan'dan af olmuş olarak mı çıkacağız? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ne buyurur? İdam yuğfaru Ramazan fe meta. Bir Müslüman Ramazan-ı Şerifte Allahu Teala'nın rahmeti coşmuşken ve taşmışken efendim oruçla teravihlerle Kadir gecesine idrak ile e, af olma imkanlarına sahip iken iftar saatlerinde işte e, cuma günleri özel Ramazan'ın cumaları başka cumalara benzemiyor. Önümüzdeki perşembe inşallah o husustaki rivayetleri biraz okuyalım. Yani cuma ile ilgili Ramazan'a ait. efendim. Bir insan Ramazan-ı Şerif'te bu kadar af olma, mağfiret olunma e, imkanlarına sahipken, eğer Ramazan'da af olmuyorsa bir tane hani zekat ihracı var, en azından fitre veriliyor. Bunlar hep Allah'ımızın bizleri günahlarımızı mağfiret etmesi için vesileler oluşturuyor. Peki yana zaman af olacak buyuruyor? Ramazan'da af olmayan yana zaman af olacak buyuruyor. Onun için yani mutlaka af olmamız lazım. Yani hiç af olmaz gibi bir mana çıkıyor. Ve zaten biliyorsunuz dua var. Yani çok büyük bir beddua var. Ve Hazreti Cibril'in bedduasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna amin demiştir. E, günahsız bir meleğin ağzından yapılan beddua. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da günahsız masum bir Nebi'nin ağzından amin denilmek suretiyle e, tasdik edilen, iştirak edilen bir beddua vardır. Bu bedduadan mutlaka korunmamız ve kurtulmamız icap eder. E, hakimin müstedrekinde rivayet edilen bir hadis-i şerifte geçer bu. Ve bir kere sallallahu aleyhi ve sellem e, sahabesine minber. minberimin yanına gelin buyurdu. Ve işte sahabe-i kiram konuşma yapacağı minber işte üç basamaklı hani biraz yukarıdan olunca hem ses taşı şey oluyor hem de kalabalık olursa da arkadan yeni gelenler de görme imkanı oluyor. Minber'in yanına toplandılar. Resulullah sallallahu teala bir adım attı, amin buyurdu. İkinci adımını attı, yine amin buyurdu. Üçüncü adımını attı, yine amin buyurdu. Zaten üç basamaklıydı. Ve dediler ki sonra sahabe haz hazaratı Rıdvanullahi Teala aleyh mecma'in Ya Resulullah, aminlerini işittik. Bir duanı işitmedik. Sen adetin böyle değil. Dua dersin amin dersin. Veya tabi Cuma hutbesinde değilseler sahabe da de amin derler. Hutbeyi okuyan hatip zaten her zaman zaten konuşuyor o. Ama Cuma'nın dışındaki hutbeler yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbeleri, konuşmaları anlamına geliyor. Ee, bu hutab nebeviye illaki cuma hutbesi değildir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı konuşmaların birçoğu Cuma'nın dışındadır. Zaten Cuma hutbesinde innevâye kelimatün yesîvâ. Çok kısa birkaç kelime. Çünkü niye kısa olmasında fayda var? Maalesef ne Türkiye'de, ne ne diyeyim sana, harameyde mekkedemede, hiçbir yerde bu sünnete itibar edilmiyor. Namaz uzun kılınacak. E, hutbe kısa tutulacak birkaç kelimeyle iktifa edilir. Çünkü cuma hutbesi e, iki dekat namaz makamındadır. E, bu noktada insanlar kıpıldamayacaklar, işaret etmeyecekler, konuşmayacaklar. Efendim namazda gibi duracaklar. Onun e, için hastası var. İşte yaşlısı var, yolcusu var e, falan. Abdest tutamayanı var. E, Bunu bir de Arapça hamdü senat salavatı var. Başında sonunda duaları var. Bu böyle olduğu için... Hutbe çok kısa olmalı. Birkaç kelime diyor. E, bu Ramazan e, hut hutbeleri hakkında e, yani Ramazan şerifte olsun, Ramazanı gayrinde olsun yapılan hutbelerde hep kısa. Cuma ile ilgililer hep kısa. Ama Cuma'nın dışında çok hutbeler var. Niçin? Onlar uzun. Çünkü orada adamın konuşmama e, işte efendim kalkamama, gidememe diye bir şey yok. Mahzuru yok. Sakıncası yok. Hutbesi bozulmaz. Cuması batıl olmaz. Bundan dolayı yani isteyen dinler bir mazereti olan da çıkar. O bakımdan onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere sabah namazından öğlene kadar konuştuğu var. Öğlenden ikindiye kadar konuştuğu, ikinden akşama kadar bir günde hatta konuştuğu var. Burada da dinleyenler, ezberleyenler, mazereti olmayanlar iştirak etmiştirler. O bakımdan sahir zamanda onlar da amin derler. Ama cuma hutbesine amin denmez. Diyanetçili burada da büyük bir fahiş bir galat ve hata işleterek millete bir de Türkçe dualarla, e, imamlara dua yaptırarak cemaatine amin demesini e, temin ediyor. Bu da çok büyük sakıncalar doğuruyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, e, bir insan cuma hutbesinde başkasına işaret bile yapamaz. Yani, <gülüyor> Bir insan kardeşi, birisi konuşuyor cuma hutbesinde, o da ona dese ki sus ya dese, ...leğiv yapmış olur. Leğiv yapan da cuması batıl olur. Cuma gidiyor. Namazda sus diyebilir misin adama? Diyemezsin. Namazda orada, sen namazdasın adam bir orada dua et. Amin diyebilir misin? Diyemezsin. Onun için Sahih Hadis-i Şerifler'de bu bildirilmektedir. E buna dikkat lazım, etmek lazımdır. Siz Diyanet'in alanına itibar etmeyin. Yani böyle amin denebilir. İmam bir şey diyorsa cevap verilebilir falan. Bunlar hiçbir fıkha uymamaktadır. Sayyadı şeriflere muhalif düşmektedir. Efendimiz Hazretlerimizin yani hayatı bundan geçti. Her cuma hutbesinde mutlaka ben dua edeceğim şimdi amin dersiniz diye korkudan edemiyorum. Onun için ne ediyorum buyururdu. Bazı kere de cümleyi yani böyle e, dua cümlesini ihbariden inşaaya çevirerek yapardı. Çünkü bizim millet nasip böyle dediğimi mi? Basar amini. Namazda mıyım? Cuma'da mıyım? Hutbede miymiş bakmaz. Boş bulunurlar yani. Beddua bile sen adama amin der. Bir de bakarsın sonra anlar yani. Ne dedin sen ya der. Çünkü amin otomatikleşmiş bizde. Otomatiğe bağlanmış bir amin şeyi var. Bundan dolayı adam ne dedi imam ne dedi. Belki bize mi beddua etti falan hiç düşünmezler onu. Yani gaflet gaflet. Huzur üzere, huşur üzere. Ağzından çıkanı kulağa duyan. Veyahut da konuştuğunu dikkatle süzgeçten geçiren bir Cemaatimiz maalesef e, camilerimizde mevcut değildir. Böyle bir toplum yetiştirmedik yani. Yetiştirme nasıl bulacağız? Hal böyle olunca sakın imamların şeyini, kalbinizden amin diyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismi Şerif'i geçti. Salavat-ı Şerif'i okuyacak. Kalbinden, dilinden salavat da okuyamazsın. Dilinden amin diyemezsin. Cuma bozulur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbelerinde ee, böyle durumlar var. Şimdi e, yani Diyanet'in hatalarını saymakla bitmez. Ee, yine bu yeni bir e, şey. Tabi Azizah Demircan evvelce çıkarttı bu işi. İşte Cuma namazı kadınlara da farz falan. Bizim benim Rasul Hocam Allah şifa versin, afiyet versin biraz. ameliyat oldu. Yine de tam Hocamın Hocam onu aradı bir. Ya dedi, sen niye Gel dayanarak şey ediyorsun ya. Cuma namazı kadınlara farz falan. Ondan sonra duvara dayanarak çıktı tabi mesele. Camilere illa gitsinler, cumada farz diyerek. Ya cumada zaten üst katlar üst katlar erkeklere yetmiyor. Millet sokaklara bir de kadınları karıştıracaksın o izdehamın içerisine. Neyse. E, o pek tutmadı. Zaten kadınlar da çok umurunda değil. Öyle e, cuma muma farz, öğleni zor kılıyorlar. Efendim, çoluğu var, çocuğu var, memleket var. Sen diyorsun cuma farz kadınlara ya. Bu 104 kitapta yeri yok. Bunlar böyle. Sonra Diyanet öyle demedi yani, Cuma farzı demedi bak, onun için karıştırmayın. Şimdi Diyanet kalktı, kadınlar camiye, haydi kadınlar camiye. Böyle bir faaliyet. Yani bu da e, fıkha göre doğru değil. E, tamam, bir şefte var. لَا تَمْلَهُ اِمَا اللّٰهِ مَسَاَجِدَ اللّٰهِ Harem'de, Mekke'de işte e, bir kere böyle oldu. Yatsı namazında çok hatırlıyorum. Çocuklar çok Mekke, haremde falan. Medine'de çok ses gelmiyor kadın tarafı ayrıdi diye. Mekke'de tabii şey ortası açık olduğu için... ...çok ses falan geliyor. İşte bazıları da herhalde... ...ne geliyorsunuz, ne gidiyorsunuz demişler. İmam Sübeyli'de herhalde o zaman. şey i̇şte yatsından sonra bir kısa konuşma yaptı yani. Onlar da biliyorsunuz hiç böyle bir adet yok. Dünya yıkılsa imam bir kelime konuşmaz yani. Şöyle yapın, şöyle yapmayın diye. Fakat orada işte şeydi adet taşı bir konuşma yaptı yani bir senesi ben oradayken var belki de 25 sene. Hani bu hadis-i şerifi okudu o zaman. Say hadis tabii. La temnao imaa Allah mescidillah. Mekke imamuzu. Yani Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden engellemeyin. Buna göre yani kadınlara aynı işte söylüyorsunuz gelmeyin demeyin. çocuklarını kadın ne yapacak? Çocuğunu evde bırakacak kimse yoksa. Çocuğunu aldığı yanına getiriyor. Bunlara men etmeyin falan. Tamam. Şimdi İslam'ın bidaatinde Ravza'da da ve Siddin Ebevi'de de kadınlar arka saflarda vardı. Ama işte e, hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu beyan ederken e, erkeklerin saflarının en hayırlısı en ön saftır. Niye? Kadınlardan en uzak saf olduğu için. Kadınların saflarının en hayırlısı en son saftır. Niye? Erkeklerden en uzak olduğu için. Çünkü kadınların ön safıyla Erkeklerin son safı birbirine en yakın saflar. Bundan dolayı da onların en şerli saflar olduğunu Hadis-i Şerif beyan ediyor. Yani şerrü sufuhir rical ahiruha. Ve şerrü sufuhun nisa evveluha. Yani erkek ve kadınların birbirinden ne kadar uzak olurlarsa, seslerini ne kadar duymazlarsa, her bakımdan ne kadar efendim. Şabi e, o zaman şimdiki bizim camiler gibi üst kat bilmem ne işte efendim e, mahfil falan kapalı falan bunlar yok ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem, niye yaptı o zaman ayetler yeni nazil oluyordu vahiy sürekli geliyordu bu durumda hanımlarda tabi çok zekiyeler var hafizeler var ezbere kuvvetleri çok yerinde olanlar var hem vahyin nüzüğüne şahit olsunlar. Çünkü hiç duyulmamış bir ayet olsa o namazda ilk olarak okunuyor. O arada geldiği için efendim onu okuyor. Yani şimdiki gibi bu musaf yok ki başı sonu belli olsun. E bundan dolayı. On sonra namaz kılmanın adabı. Namaz nasıl kılınıyor? Tatbikatlı. Bu efendim bunun için geldi. E şimdi bir de Mekke Medine'nin farkı var. Bizim şu camilerden. Neden farkı var? Şu bakımdan farkı var. Mekke Mescidi'nde kılınan bir namaz yüz bin namaz. Say hadisi söylüyorum. Yani kuvvetli hadislere göre söylüyorum. Hani diğer keşfikçi, tergipçi hadisleri de bahsetmiyorum yani. En sayı hadislerde bu geçiyor. Medine hakkında tabii ki yani bi, bi, on bin rivati var, elli bin rivati var. Onlar söyleyeyim mi? O rivatler çok. Ama ben Bukhari'dekini okuyorum sana. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz başka camilerde kılınan bin namazdan hayırlıdır. Şimdi bin namazdan hayırlıdır. Bin namazla eşit bile değil. Başka camide bin tane namaz kılıyorsun. Bin rekat değil ha. Namaz, namaz. O namaz dört rekatlıksa bin tane dört rekatlıktan. Anlıyor musun? İki rekatsa bin tane iki rekatlıktan. Bin rekattan değil mi? Bin namazdan daha faziletlidir. Ama Mesih-i haram müstesna. Şimdi, çünkü neden Mesih-i haram müstesna? Onun hakkında başka adı şerifler var. Yüz bin namaz. Bir namaz kılıyorsun kâbede, yüz bin namaz. Ha bu cemaatle kılınma şartı var Yani yok. Sen işrak namazında Kabe'de kılsan yüz bin işrak. Tehccüdü kılsan yüz bin. Cemaattan kıl kılınmıyor ki Bunlar. Ha cemaatle kılınanlar oho cemaatle zaten kılınan bilemez. Evde kılınanı 27 derece üstün. Ezen bu 27'yi de 100 binden çarp o zaman. Ama kadınlar hakkında zaten cemaat tayini yok. Yani kadın kendi de bir mekke medenemesinde kılabilir. Ona İslamiyet niye cemaati kaçırdın demez. Cemaat sünneti mühekedi değil kadınlar hakkında cemaat sünneti mühekedi değil. Hatta sünnet de değil. Ama Mekke Medine'de zaten namazı bekliyoruz. Cemaatta namaz kılınıyor. İmama uyum. uy. Fıkıhta da var. Bir kadın bir cuma namazında bulunsa şu andaki normal Türkiye'deki bir camide imamla cemaatten cumaya uysa uyabilir. Peki o cuma e, onun öğlen namazı yerine geçer mi? Yani öğleni kılmış olur mu? Öğlen ondan düşer mi? Düşer. Bir daha öğlen namazı kılması gerekmez. Bu ayrı bir şey. Ama gitmeli mi? Gitmeli değil. Gitmesinde fazilet var mı? Hiç fazilet yok. Niye? Erkeklerle ihtilat tehlikesi var. Ee, zaman zaten fitne zaman. Ta 700-800 sene evvel fitne zaman diyorlar. Bin sene evvel. Şimdi görseler ne fitnesi ya? Helak zamanı. Tehlikenin Tehlikeden çıktık helaka geçti. Her yer haram dolu. Ne gözünü kollayabiliyorsun ne elini kollayabiliyorsun ne sesini kollayabiliyorsun yani İnsanların gözleri, bakış açıları, suy e, nazarları, gözüyle insan, insanı yiyorlar ya. Onun için sakınmak lazım. Zaten cumalar hiç konuşmuyoruz. Cumalarda erkeklere yer yok. Ve orada hiç gidip de erkeklere karışmak hiç cahiz değil zaten de. Ondan sonra yani e, bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadınları cami mescitlerden men etmeyin buyurdu. Ama o zaman böyle bir izdihamlar, kalabalıklar yoktu. Bir. Yollarda böyle bir fitne yoktu. iki. Kadınlar tesettür azami derecede rahat ediyor. Kimin karısı, kimin kızını görsen tanınmıyordu. Yüzleri bile görünmüyordu. Şimdi nerede cicili bicili başörtülerle? Üç. Ondan sonra... O vakitte Mekke Medine Mescidi'nin farkı var. Şimdi de farkı var. Şimdi de biz Ümre'ye gittiğimizde hanımımız kızımız geliyor camiye. Niye geliyor? E Mekke'de tavaf yapacak mecbur. Ümre nasıl yapacak gelmese? İhrama girmiş. E, ömre Ömre'nin farzı o. Tavaf yapacak. Tavaf camidi oluyor zaten anladın mı? Sahin yeri şu anda mescidin içinde kaldı zaten. Hariste yapılamıyor ki. Ümresini yapacak kişi Hacci ne yapacak kişi, kadın da olsa mecbur orada yapacak. İkincisi, 100 bin namaz. Niye 100 bin namaz? Erkeğe dair kadına dair mi? Kadın niye 100 bin namazdan mahrum olsun? Meside ne bebeği de bir rivat bin bir rivat be, on bin bir rivat ellibi. En azından bin, ondan aşağı düşmez sahte. E sen şimdi meside ne bebeği bir kadın ömrü hayatında kalmış orada 8 gün diyelim ki, 40 vakit peş peşe kılarsa. 40 rakit farzını. Kadınlar için cemaat şartı yok diyorum sana işte. Şimdi kadın gitse, cemaat bitmiş çıkmış almış bir saat sonra öğleni kılsa, o onun 40 vaktine manis yok ki. Cemaatle kılmak diye kadında bir şart yok zaten. Yani şu anda kadınlar evinin en ücra köşesinde, en dibinde, en derininde. Şimdi itikaf hani. Kadınlar nerede yapacak itikafı? Kadına da itikaf var. Çok faziletli hani bir gün itikaf Yapan işte cehennemle arasında üç kandek açılır. kandekler gökleyer arası kadar uzun. Kadın itikafı nerede yapacak? Evinin namaz kılmak için ayırdığı en ucra köşesinde. Bir küçük odası varsa o odayı ayırır. O odada zaten efendim internete bakmaz, telefona bakmaz, işte radyo bilmem ne, televizyon hiç oraya koymaz. Oraya mescit gibi bir şey ayırır zarur et olmadıkça da o odadan çıkmaz. O odada yatar, o odada kalkar. Zaten itikafa niyet ettiyse eşiyle ilişkisi caiz değil yani iftardan sonra da caiz olmaz hani itikaf da orada itikafa niyet etmiş ama günlük itikafa niyet etmiş tamam saatlik etmiş onu demiyorum. Ama son on günlük itikafa niyet etmişse on günü bağlar. Gazayı acetini yapar. Yemeğini yiyorsa tamam. Kiri kalan hep odasında ibadet yapacak. Uyursa da orada uyacak. Kadının itikafı. E şimdi o zaman cemaata ki çıkmış misal yani. Ama erkek öyle mi? Cuma kılınan camide itikaf yapabiliyor. Zaten cemaat lazım onda Cuma uyması lazım. Hal böyle olunca kadınları Allah mescidine men etmeyin de mescidi haramın ve mescidine bebevin hususiyetleri var. Namazlarının orada katlamaları var. Ama sen şimdi Sultan Ahmet camide Süleymaniye'de veya şurada burada bir namaz kılsan bir namazdır. Erkek cemaatla kılarsa 27 namazdır. Çünkü erkek için cemaat şartı var. Yani olmazsa olmaz diyen mezhepte var yani olmaz olmaz diyen mezhepte var. Hiç kabul olmaz diyen mezhepte var. Ama hadi borcun düşer. Bir erkek cemaatsız kıldığı zaman bir namazı borcu düşer ama 27 dereceden mahrum olduğu gibi bir dünya kadar karaat Mekruhluklar, Mevla'nın çok kızdı kalır cemaatla namaz kitabı işte yeni bir 150 sayfa ilaveli şekilde yeni hazırlanıyor. Hazırlandı da. Tahsin yapamadım da. Çıkacak. E zaten evvelki kitap üstünde, izlerim, bir kısmınızın var. Bak orada bakalım. Cemaat terk etmenin şeyini, tehditlerini. Kadınlar hakkında böyle bir tehdit var değil. Onun için yani Türkiye'de de bir mescitte bir namaz o bir, e, 50 namaz 100 namaz 1000 namaz katlaması olsaydı Türkiye'deki. Anladın mı şimdi? O zaman biz de derdik ki e, kadınlar da bu faziletten mahrum olmasın. Şimdi kadının cemaatle kılması şeyi yok. Şartı yok. Fazileti yok. Cemaatle kılmasına fazileti de yok. Ve Ondan sonra kadının efendim kendi başına da olsa kılsa veya cemaatle kılsa e, veya erkeği de konuşacak. Türkiye'deki hangi camide e, namaz bir namaz yüz olur, 50 olur, bin olur. Hiçbir camide. Dünyada üç caminin dışında böyle bir şey yok. Biri Mekke Mescidi, biri Medine Mescidi, biri Mescidi Aksa. Mescidi Aksa'da beş yüz kat katlanıyor. E bunun dışında yok. O zaman niye siz kadınları cemaata, camiye çağırıyorsunuz? Haydi kadınlar cami. Şimdi bak Hz. Ayşe annemizin ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işte ne kadar sonra? yaşadı bilmiyorum 40 sene daha herhalde yaşadı herhal. Yani efendim sallallahu ve sellem, vefat etti geçti çünkü hanşe annemiz. O dönemde şöyle buyuruyor. Yani levra Resulullah sallallahu aleyhi ve ma min el mesacid. Bu İmam Malik'in el-Muvatta isimli eseredir. İmam Malik'in el-Muvattası ee, yani Bukhari ayarındadır. Bazı alimlere göre Bukhari'den de üstündür. Sıhhatte. Bazı alim Bukhari'den de üstündür. Ha üstün olmasa da aşağıda değildir yani. İmam Malik'in el-Muvatta'ı çok önemli. Dokuz kitabın zaten içinde kütümetisi adandır. Oradan ibadet ediyor. Daha birçok kaynağı da var. Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyelim, hani bunu tam ne, ne zaman net söylediğini senesini ayrı bilemeyebilir raviler. Ama diyelim 10 sene sonra 20 sene sonra söylemiş. Veya 30 sene, veya vefatına yakın söylemiş. Diyelim 40 sene sonra söylemiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi sende 40 sene sonra ne ki Asır saadet yine. Asır saadet Efendimizin bulunduğu asır. Yani vefat etse de efendim sallallahu aleyhi o hayrul kurun kaini. Asırların en hayırlısı benim içinde yaşadığım asırdır. Yani 100 seneye e, tekabül ediyor o asır. kisa i kiram da o asrın sonunda bittiler. Yüz seneyi geçmedi sahabe. Hani bir gün buyurdu ya şu anda dünyanın üzerinde bulunanlardan bir tane kalmayacak. Yüz sene sonra buyurdu. Ve sahabe-i kiramda da hiçbirinin yüz sene sonra kalmayacağı da buradan da anlaşıldı. Ki aşanemizin vefatından sonra sahabeden yaşayanlar var. Yani asıl ı sonu bile değil. ha. Diyelim ortaları veya ortalarına biraz geçmiş bile olabilir, olamaz. En hayırlı asırda bunu söylüyor. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadınların kendisinden sonra neler yaptığını görseydi. Neler yaptı yani? Tesettüre riad etmemeye başlamışlar. Belki yüzlerini göstermeye başlamışlar. Efendim seslerini belki sesliçe çığırıyorlar, bağırıyorlar veya de konuşarak geliyorlar, gidiyorlar. E yani mahremiyete dikkat etmiyorlar. Ben ne bileyim. Asr-ı kadınlarından bazıları. En sahih kaynak bu Ayşe annemiz. Ayşe annemizden daha ziyade kadın hallerini kim bilebilir? Onların arasında bütün ümmetin annesi, herkes fetvayı ona soruyor erkekler bile. Ve zaten mescitte de bulunuyor. Evi zaten mescidine bevin içinde. Buyuruyor ki, Radiyallahu anha, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadınların kendisinden sonra neler yaptıklarını görseydi, ne demek neler yaptıkları? E yanlış işler yaptıkları yani tesettüre ve mahremiyete riayet azalmış. Tabii ki Haşihanne'mizin şartları da çok ağırdır yani tesettürde. Bütün annelerimizin aynı. Çünkü onlar zaten ümmetin diğer kadınlarıyla hiçbir hususta denk tutulamaz, eş tutulamaz. Bu itibarla onların çok daha titizlikle sakındıkları bellidir. Ama epide e, İslamiyet'in bir nesi var? E, herkes hakkında geçerliyle peygamber hanımı olma şartı yok ki. Yani ya nebiyyü kulli ezbaatike benatike Ey Nebi Zişan, eşlerine söyle, kızlarına söyle. E o peygamber hanım, o peygamber kızı tabii ki çok dikkat etmesi lazım. Ve nisâil mü'minîne. inananların kadınlarına da söyle. Sen Müslüman kadın değil misin? O zaman sen de varsın bu Ahzab suresinin ayetinde. Yudinîne aleyhine min celâbîbihin. Üzerlerine cilbaplarını çeksinler. Celâbip cilbabın cebi. Cilbab, cilbab ne milhafe milhafene çar, çarşaf ferace çarşaflarını üzerlerine çeksinler yani başından aşağı atacak yekbare tek parça neyse vücudun her tarafını örtecek şekil belli etmeyecek efendim içindeki yaşlı mı genç mi güzel mi çirkin mi kimin hanımı kimin kızı belli etmeyecek İbni Abbas ve ikrimi olacak Radıyallahu anhım İmam Alusi tefsirinde bu zikrediyor cilbabı tarif ediyor İbn Abbas baş müfessir Kur'an'ı ondan iyi mi bileceksin ne buyuruyor? Burunlarına, Burunlarının altına kadar. Yani bir iki göz kalıyor. Burunlarının altından şöyle tutsunlar, bağlasınlar neyse. Ağızları bile görünmüyor. Cilbaplanı çeksinler diyor Kur'an. Şimdi Ayşe annemiz ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra bu kadınların neler yaptığını görseydi onlara camiye gelmeyin derdi. Ve onları mescitlerden men ederdi diyor. Ayşe annemiz Normal bir e, sahabe kadınına benzemez. Diğer annelerimizin de hiçbirine benzemez. Fıkıhtan dolayı. Fıkıh mesela. Minazil Dininizin üçte ikisini aşeden alın buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kadınları bırak. Sahabenin içindeki erkeklerin de hemen hemen diyeceğim sana hulefah-i istisna diyeyim. Sahabenin içinde de hiçbiri ona benzemez. Erkekler de ona benzemez fıkıhta. Fıkıhta çok ileridir. E ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vaziyeti gözersi, bu manzara'yı kadınlara camiye gelmeyin derdi. Ne olacak şimdi? Yani daha aslı saadet kadınları için, sahabe kadınları yani âşağınemizin yaşadığı dönem çoğu kadınlar sahabiyat. Çoğu kadınlar. Tabii tabi tabiiyat da olabilir, tabiin tabakasından da olur sahabe. Sahabeden bir kadını gören. O da olur yani. Tabiattan olur. Ama en hayırlı asır en Ama o ne yaptıklarını görse, ne yapmışlar yani? O şimdiki kadınların, bu camiye gelenler, cami kapılarında dolaşanlar, Sultanahmet Meydanı'nda, efendim elma şekeri yiyenler, bilmem ne macunu yiyenler, hele hele hele hiç konuşma o nargile çekenleri. Parklarda bahçeler e ben kapalıyım. Ya Rabbel alem. Bu nasıl kapalı ya? Kasiyatun ariyatun ma ilatun mümilatun rûsûne kesimetil buht Kafalarını buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle deve örgücü gibi kapatmışlar. Böyle başlarını şey yaparken topuz yapıyorlar. Başörtüsü de o topuzun içinde. Topuzun üstüne efendim şey diyorlar, monteliyorlar. Kafaları böyle bir yüksek oluyor hepsini tarif ediyor. Giyinmiş çıplak kadınlar olacak. Benim ümmetimden. Hem giyinmişler ama çıplak hükmünde. Hiçbir tesettüre riayet yok. Ve başları deve örgüçleri. Gibi. Aynen tarif ediyor. Sonradan bu başörtü modelleri çıktı ya. İşte o. Ondan sonra şimdi o modeller hep devam ediyor yani. Efendim. Eee Şeylerle süslü bineklerle efendim mezclere gelecekler yani kocaları de beraber mescitlerin kapılarına gelecekler süslü bineklerle şimdi de işte son model arabalar jipler bilmem Müslümanlar da bayağı zenginledi çok efendim ee, mümbit bir ortamda ee, efendim yetiştiler. E, helalındansa Allah mübarek etsin, haramındansa Allah çıkartsın ne diyeyim. Yani Müslümanlar bayağı zenginlediler. Bu zenginlenmeleri herkesin altında da jip'ler, e, müp'ler, son model camilere geliyorlar falan. Kadınlar da iniyorlar bir taraftan işte teravih'e geliyorlar falan. Giyinmiş çıplaklar, kafaları deve örgüşleri gibi yüksek kaldırım, e, kaldırımlı ondan sonra e, süslü bineklere binerek Mescitlere ge geliyorlar ama buyuruyor bunlar Allah'ın lanetine çarpılıyorlar. İl'anuhunnefe innehunnemmel'ulâd. Yani Allah'ın rahmetinden kovulmuş oluyorlar. Neden? Çünkü erkeklerin gördüğü noktalarda tesettüre riayet etmediklerinden ve celbedici, cezbedici, göze gönlüne hitap eden, rengarenk, cicili bicili, çiçek bahçeleri gibi efendim başörtüler ve elbiseler, Giydiklerinden. Yüzleri meydanda, efendim gözleri meydana, konuşmaları, sesli, gürültülü herkes duyuyor yani. Halbuki Mevlana Emret'i cilbapların üzerlerine çeksinler. Cilbabını çekersen oğlum, burnunun altında kadar gelecek diyor. i̇bn Abbas ve Ekreme, radıyallahu anh'u mecma'in baş müfessirler yani. Nerede bu İslam rahat? Sen diyorsun ki, sanki kadınlar İslam'a şerahata çok rahat eden bir giysi giyiyorlar. Bir ahlak içerisindedirler de. Ondan sonra diyorsun ki haydi kadınlar camiye. Bunu Haydi o çocuklar okulaya benzer mi bu ya? Kampanya yapıyorsun. Bak Ayşe annemizin fetvası niye vuruyorsun? Asr-ı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görseydi bunlara camiye gelmeyin derdi. Yasaklardı diyor. Yine muhatta ata kaynağı. Ben kaynağa dayalı konuşuyorum. Sen niye göre konuşuyorsun? Asrı saat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bu. Mesela hiçbir camide fazla katlama fazileti yok ki. Üç mescidin dışında hiçbir mescitte katlama sevabı yok. Hani niye diyecek kadınlar mağrım olur. Neden mağrım olacak? Evinde kılınanı camide kıldığından daha fazla sevap veriyor. Evinin ortadaki odasında kılınandansa kenardaki odasındakine daha fazla sevap veriyor. Hatta en dip, en uçurak köşe görünmeyecek sesi bile Kimse tarafından duymayacak. Ne kadar dibe giderse tesettüre, rihalp ve mahremiyet bakımında orada daha fazla sevap veriyor. O zaman sen niye camiye çağırıyorsun? Fazla sevap yok. Namazda katlama yok. Senin camilerdeki konuşmacılarında bir e, ilmihal bilgisi yok. Yani bir şey öğreten yok. Bir şey anlatan yok. Hani desen ki millet bir şeyden haberi yok da farzları ve öğretelim falan. Mecbur gelsin dinlesinler. Zaten şu anda radyolardan, televizyonlardan doğru kanalları bulurlarsa ilim alabiliyorlar. Camiden ne ilim alacak kadın gidip? gidip? Niye dayanarak sen bunu şey yapıyorsun? Amasya'da bir müftü varmış hele. Allah Allah evlere şenlik. De, diyormuş, kadınlar mutlaka işte bayrama gelsin, şey olun, cuma gelsin falan neyse. Böyle tavsiye yapıyormuş. Getirin ha mutlaka getirin bilmem. Ulan erkekleri getirin bir kere dememiştir. Oğlanlarınızı getirin bir kere dememişler. Ondan sonra ne yapıyormuş biliyor musun? Çığırından çıktı ya. Merkezil müftüsüller yani. Bir de ne, ne diyormuş da? Kadınlar geldi mi acaba? İşte geldiler falan. Acaba çok geldiler mi ya? Çok gelsinler. Geldiler mi? Ne kadar geldi acaba? Kadınlar hele bir ses verin ya kadınlar hele bir ses verin. Yani kalabalık olduklarını seslerinden anlayacakmış. Camide miyiz? Tiyatroda mıyız? Neyini ses veriyorsun? Mitik demeyiz. Ya en neatinde imam şaşırsa arkada bir kadın onu düzeltmek isterse ne olacak fıkıhta? Ya bunlar hiç mi fıkıh bilmiyorsunuz? Fıkıp olmuyorsunuz? Ettesbihleri cial ve tespikliyiniz ya. Yani erkek imamı düzeltirken imam ikincide oturacaktı kalktı ve da Subhanallah diyecek oturur ve yaptı üçüncüde oturdu. üçüncüde katta oturulmaz ki akşam namazı değilse Ne yapacak? Subhanallah diyecek yani. Çünkü e, yanlış yapıyor. Subhanallah diyecek hani kalk demektir. Cemaat ne, ne diyecek ona? Yanlış oturdun diyecek hali yok namazda Türkçe. Subhanallah diyecek. E kadınlardan olsa bir yanlışı fark eden kadın orada ne diyemiyor? Subhanallah bile deyip de imamı uyaramaz. Sesi meselesinden. Hadisleri bu en sade yani en ufak bir ilmihal okuyan bunu bilir. Kadınlar diyor el çaplatacak. En fazla ne yapabilir? Böyle bir ses yapabilir. Neden? Ağzından ses vermesin diye diyor. Sen kadınlara ne diyorsun? Hele gel geldiniz mi? Kalabalık mısınız? Bir ses verin, ses verin. Ya namazda bile namazı düzeltemiyor seslende. Sen kalkıp kadınlara ses verin. Geldik müftü efendi, hepimiz buradayız. Yapmayın böyle şeyleri ya. Caminin adabı var, mescitlerin adabı var. Bu kadar fıkıhlardaki ahkamül mesacit diye bölümler var. Yani kadınların camilere gitmesinde hiçbir fazilet yok. Zaten fıkıhlarda diyor ki yaşlı kadınlar olursa, yaşlı kadınların müsaade edilebilir. O da yatsı namazı böyle karanlığa değil. Karanı, o da yaşlı namazı. Genç kızlar, kadınlar müsaade edilmez. Bütün fıkıh kitaplarında böyle şey. Neden? Neden? Fitne var diyor, fitne. Niceleri teraviye giderken kocaya kaçtı ya. Uzun namaz olduğu için. Yani dört de katlık namaz değil ki beklesin. o yarım saat, bir saat süre. Hele bir de anne ben hatimle kılınana gidiyorum. Çok takvayim. Tabii ki hatimle de bir, bir saat, bir buçuk saat süre. O arada o Bursa'ya kadar kaçar. Yani sen milletin karısını, kızını, gelin camilere falan. Bunlar tehlikeli şeyler. Sorumluluk isteyen şeyler. Mesuliyetli şeyler. Senin bu teşvikinle beraber bir kişinin kızı kaybolsa, bir kişinin efendim çoluğuna çocuğuna yolda bir şey olsa kadın, kıza, biri lafatsa, bir biri bir şey dese ne gereği var sen ya? Bu mesuliyeti alıyorsun. Farz değil, vacip değil, sünnet değil, değil, edep değil. Fazilet yok. En faziletli yer en uzak köşesine kıldı. E sizin camilerinizde zaten bir ...tefsir hadis dersi gibi bir ilmihal gibi bir önemli bir bilgi yok ki... ...hani desen ki bu millet ilmihalini bilmiyor, ilmihal farzayındır, mecbur gelecek camide farzayındır, zaruret var... ...e böyle de bir zaruret yok, hangi camide konuşulan farzayın bilgiler var da zarurete sokalım... ...hayır ben fıkha göre kadayıfın telleri gibi tel tel ayırarak tahlil yapıyorum yani burada... ...bak deminden beri dünya kadar madde koydum... ...e sen bana bir madde getir niye gelsinler abi? Onun için siz bu işlere aldanmayın. Ben doğruyu konuşuyorum. Kitabın ortasından konuşuyorum. Ondan sonra bu lale gül de bize sıkıntı ver. Ya biz sana sıkıntı vermiyoruz. Biz diyaneti kurumsal müessese olarak yıpratmak istemiyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Meseleyi delilleriyle ele alıyoruz. Ben şimdi cumada hutbede amin denmesin diyorsam sana dünya kadar hadis ve fıkıktan delil getiririm. Başkasına sus dese bile cuması gitti diyor sahih hadiste sen nasıl diyorsun ki amin ondan sonra kadınlar camilere teşvik edilmesin ama nedir kocasıyla geçiyordur orada iftar yapmışlardır bir yerde ondan sonra adam da demiştir ki hanım ben de seni eve bırakana kadar cemaati kaçıracağım camiye beraber gidelim bu olur gider kadın mahfilden kılar sonra kocasıyla oğluyla neyse damadı gelin, gelin. yani bir ailevi bir şeydir Ondan sonra çıkarlar an camiden birlikte kontrollü tam gider. Bunlara ben bir şey demiyorum yani. Kadın camiye hiç gelemez. Camide namazı olmaz mı dedim ben şimdi. Teşvikel üzüm yok. Niye teşvikel üzüm yok? Fazla fazilet yok. Katlama yok. Camiler bakımından burası üç mescitten bir cani, cami Türkiye'de yok. İkincisi namazının kendi sevabı camide cemaatla kılınırsa cemaatla kılmasında eftaliyet yok zaten. Hi bunların hiçbiri yoyken teşvik edilmesin. Ama yoldan geçiyor, işte iftardan dönüyor, ifti işte erkek cemaati kaçırmasın diye hanımı da kulsun, gizli mahfilde kulsun. Biz de öyle bir yerde yemek yiyoruz, bir şey oluyor. Ondan sonra diyor ben cemaatle kalacağım. E ben de geleyim diyor namazımı kılayım ablasım varken diyorum hanım gel kıl sen de geçiyor oraya hanımdır kızımdır kılar. Camiye de girer, cemaata da uyar bunlar. Ama teşvik edilerek, teşvik edilerek. Kadınlar cami geldiniz mi kaç kişi geldiniz doldurdunuz mu hele bir ses verin bunlar merkez camilerde e, yani köy ki buraya köyde hiç olmaz zaten de çünkü herkes birbirini tanır hepten daha bir birbirini tanıyan tanıyan yerde daha sakıncalıdır bu işler e dolayısıyla yani sen Amasya'nın merkezinde bu işler oluyor. Diyanetin bundan haberi var mı acaba müfettişler ne iş yapıyor? Bu müftü efendiler uyarılıyor mu? Böyle kadınlara ses verin, hareketi yapılın. Hani Ahmet Kozlu Hoca'dan ben bunu duydum misal. Ben Amasya'da cuma bayram rastlamadım. Ama şimdi bu demek ki bu tesahül, bu yaklaşım, merkezden yukarıdan teşvik yapılması ne yapıyor? Aşağıda tamamen konu raydan çıkacak hale geldi ve bundan sonra neler olur? Feşon 20 sene sonra bu çığırları açmayalım. Sünnet-i seyyye olur. Kötü çığır açmak olur. Bu çığırlar yarın daha kötüye gider. Nasıl kutlu doğumun Nisan'da olmasına itiraz ettik? Nasıl camilerde sandalyeler dizilmeye başlandı? Az daha yakında kiliselere dönecek iki sıra, üç sıra böyle her yer sandalyeler oldu. İtiraz edildi, ettik. E bunlara biraz çeki düzen verildi. E bu da izah edilmesi, ikaz edilmesi gereken bir konudur. En mühim mesele zaten ...camiye de gitsen, çarşıya da gitsen, yemeğe de gitsen, nereye gidersen git... ...evvela tesettüre riayettir. Tesettüre riayet etmedikten sonra... ...camiye de gitsen günah... E çünkü sokakta gidiyorsun, geliyorsun yani tesettürsüz. Başörtü tesettürü için yeterli değil. Başörtülerini yakalan üzerinden üstüne sarkıtsınlar âeti Nur suresinde cilbaplarını üzerlerine çeksinler ati hasap suresini. Kur'an'ı bir bütün halinde değerleneceksin. Bir ayet alarak yapamazsın. O da farz. O da farz. E demek ki burada bütün vücudun örtülmesi, hiçbir çorap moram, elbisesinin asla gözükmemesi, dış elbisenin efendim cizili bicili böyle alacalı bulacalı renkler olmaması Kadının güzelliğin, çirkinliğinin, gençliğini, yaşlılığının ihtiyarlığını belli etmemesi. Bu nasıl belli etmeyecek ya? Bu şimdiki kıyafetlerde e, bunları topladığın zaman onun için sen tesettüre riad ediyorsan nere gidersen git abi. Ama tesettüre riad etmedikten sonra camiye bile gitsen günaha girersin. Fitne zaman diye genç kadınlar men edilmeli fıkıh buyuruyor. 700-800 sene, 900 sene evvel Ayşe annemiz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 10-20 ee, sene sonra bu kadınlar böyle e, e, adabı bozdular. Kainat efendisi görseydi camiye yasaklardı bunlar. Ayşe annemiz kadar bu işi en iyi tahlil eden kadın olarak kadın gözüyle, fıkıhçı olarak, müçtehide olarak efendim, böyle buyurulurken dünyanın sonuna kalmışız. Fitnenin bedder zamanındayız. Ahir zamanında bedder zamanındayız. Millete sokaklara dökülün işte camilere gelin e, derken çok iyi hesap etmek lazım. E, bir fazilet uyduramayacağınıza göre hiçbir hadiste, hiçbir kitapta, hiçbir kaynakta kadının camide kılması, cemaatle kılması şu kadar sevap diye bir rivayet te bulunmadığına göre efendim e, bu fetvanın ben uygun olmadığı görüşündeyim. Benim görüşümde de birçok tabii hoca Efendi, belki de cumhur bu görüştedir. Allahu Teala Rızasına muvafık amellere muvaffak eylesin. Mesele rızası kazanmaktır. Kabe'de mi kıldın, Mekke'de mi kıldın, Tekke'de mi kıldın değil. Mesele haramlardan sakınmak, mekruhlerden sakınmak, rızasına uygun şekilde amelde, davranışta bulunmaktır. Bir kısa ara verelim. İnşallah devam edeceğiz. Birkaç adı şerif hazırlamıştım ama ben ne niyet ederim, o kısmet başka bir şeyler oluyor. Mevla ne lazımsa millete onu konuşturuyor sallallahu aleyhi ve ve Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alemin, sallallahu taala. Baştan beri geldiğim konular esasen Ramazan-ı Şerif'te af olmayan ne zaman af olacak hadis-i şerifiyle başladım da e, ikinci olarak minberin yanına toplanın buyurdu bir gün Oradan işte Cuma'da Amin Denmez'den geldik, sonra Kadınların cami Ekmesi'nden konuya girdik. E tabi ilmi konular, fıkhi konular açıklamasan da olmuyor. E, bu şekilde bir izah e, duymuyorum ortalıkta. E, duymayınca da mecbur oluyorum, konulara giriyorum. E, bunu da yayarsınız inşallah biz sitemize bu Kadınların camiye gitmesiyle ilgili meseleyi özel bölümü parçalayıp atacağız. E bunu kadınlar arasında özellikle kadınlar şey vesaire, e fıkhı bir meseledir. E teravihler de çok, önümüzdeki on gecelerce işte Kadir Gecesi'ne falan da çok kadın erkek karışmasına bir arada işte iftarlar bahçelerde, camilerin bahçelerinde karışık kuruşuk böyle haller zuhur edebilir. Çünkü zaten Kadir Gecesi'ne erkekler sığmıyor. E bir de kadınların ortalığa gitmesin, zaten sokaklarda taşıyor. E bunların uygun olmadığını şimdi hani uyarmış olduk. Onda da duyurursunuz. Şimdi Ramazan Şerif'te af olmayan daha ne zaman af olacak konusunda. Kainat Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Minberin yanına gel. Toplanın bakalım. Bir şey anlatacağım size. İşte cuma hutbeleri diyorum için kısa kelimelerdi. Ama diğer bütün konuşmalarında yine minbere çıkardı. Çünkü bizim şimdiki gibi böyle kürsü yoktu. Minbere çıktığında da işte üç basamaklıydı. Ve bir çok uzun saatlerce de e, hutbeleri, hutbe konuşma demek. Yani cuma hutbesi gibi değil de cuma hutbesi de konuşmadır ama her hutbe, her konuşma cuma hutbesi değildir. Onu demek istedim. Tabi ki her cuma hutbesi de bir konuşmadır. Ama her konuşma cuma hutbesi değildir. Ve birçok konuşması da cuma hutbelerinde değildir sallallahu aleyhi ve sellem. sahabe toplandılar. Üç defa amin e, Dedi. Sonra dediler ya Rasulullah biz senin aminden oraya geçtik yani. Biz senin aminlerini duyduk, dualarını işitmedik. Ama sen hiç böyle bir şey yapmazdın. Çünkü duanı da işitirdik, aminini de işitirdik. Cuma hutbesinde değilse biz de amin derdik. Cuma hutbesinde ise kalpten amin denir, dilden demiyor Onun için biz anlamadık sen niye dua ettin. Buyurdu sallallahu teala, aleyhi ve sellem. Ben minbere ilk adımımı attım. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem hesaplı iş yapmaz aziz Cebrail anlaştı. Hadi git sen bir konuşma yap da. Dice i̇şte sen şimdi minbere çık. Ben birinci basamağa sen adımını atınca ben geleceğim sana bir şey edeceğim falan. Biliyorsunuz vahiyde böyle şeyler olmuyor. Ve manetenezzel billahi rabbike. Melekler ancak senin Rabbinin emriyle ineriz... diyorlar. Hal böyle olunca Hazreti Cibril o anda geliyor efendim sallallahu aleyhi. Ve başka bir şeyler de beyan etmek için minbere çıkmış olabilir. Hazreti Cibril şöyle buyuruyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sonra sahabeyi anlatıyor. Diyor ki Cibril karşıma geldi. Dedi ki: "Me'udemen edrake. Anne babasına ikisine veya birine hali hayatlarındayken Ulaşıp da, yetişip de onlar onu cennete sokamadılarsa o Allah'ın rahmetinden kovulsun, uzak olsun, kahrolsun dedi. Ben de amin dedim. Çünkü neden anne baba çok şefkatlidirler, çok merhametlidirler Evlatları onlara ne kadar eziyet etseler de onlar onları hemen affederler. Hatta hiç gönül bile koymazlar. Çocuklarından çok çile çekenler var yani. Hep dua diyorlar, ıslahlar için. Bir de anne babanın ağzı dualıdır. En ufak bir iyilik yapsan Allah razı olsun. Evladım şöyle olasın, böyle olasın. Hep hayır dua ederler. E sen şimdi anne babanın, tamam bulu ermeden ölmüşsün, yetim kaldın, öksüz kaldın. O mevzu değil. Çünkü dualarını alacak bir durumda mükellef çağında yetişmedin. Ama anne babana yetiştinse, ...ve onların dualarını alacak... E, ...çağa kadar yaşadınsa... ...ama onlar seni cennete sokamadıysa... ...ne demek cennete sokamadıysa... ...o kadar hayırsız... ...o kadar efendim, kötü bir evlatsın ki demek... ...o kadar kötü bir evlatsın ki... ...bir kere annenden babandan bir amin alamamışsın. Bir efendim, Allah senden razı olsun duası alamamışsın. Yani hiç iyilik yapmamışsın. O zaman... Cibri Hazretleri buyuruyor sen kahar olsun bu diyor. Ben de amin dedim ya bu adam helak olmayı hak etmiş bu nasıl evlat ya. Sonra ikinci basama adımımı attım Hazreti Cibril bu sefer dedi ki. ben müdemizü kirti, aynı o felsefeli Musalli bir kişinin adı senin yanında anılır da. Yani Muhammed ismi şerifi Ahmet ismi şerifi, sallallahu teala aleyhi ve sellem. Geçer de sana salavat getirmezse okumazsa o da Allah'ın rahmetinden, cennetinden, mağfiretinden uzak olsun. Ben de amin dedim. Şu salavatsızlığın uğursuzluğunu görüyor musunuz? Ama şimdi bakıyorsun e, ilahiyatçılar, profesörler, doçentler, e, televizyonlarda, şu radyolarda konuşmacılar mektep arkadaşıymış gibi. Hemen bir hazreti deme. Hazreti demek yetmez. Hz. Peygamber demek yetmez. Salavat okuyacaksın. Hatta e, İmam Nevevi e, Büyük Fakih ne diyor? Sadece aleyhisselam demek de yetmez. Mekruhluktan hali değildir. Çünkü sallu aleyhi ve Mu teslima. at i hem salat verin hem selam edin. Selam okuyun buyuruyor. Onun için salat-ı selamı ayramasın. En az kurtarır bunun aleyhisselatü vesselam. En az Aleyhisselam da kurtarmaz. Çünkü salat yok onda. Mekruh olur. Sen nerede? Muhammed geldi, Muhammed gitti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İsmi şeriflerini okuyorsun, salavatsız. İşte senin, bir de şu var. Dinleyenin durumu ne olacak yani? E, dinleyenler nerede salavat okumuyor. Konuşan hadi okumadı. Gafillik etti, cahillik etti. E, dinleyen mutlaka okusun. Bari kendi... O Varta'dan kurtulsun. Çünkü Mevla'nın en sevmediği iş bu ya. Sevgilisinin ismi anılınca ona bir dua etmekten aciz ol. Cimrilerin en cimrisi benim ad adım yanında anılıp da bana salavat okunmayandır. Yani bir duada bulunmayandır. Ben onun kurtuluşu için, cennete girmesi için, cehennemden kurtulması için ömrüm hayatımı feda ettim. Gece gündüz demedim, secdelerde dua ettim. Kendi başıma ne sıkıntılar geldi Müstecap makbul Dua mev, hakları Mevla bana verdi ben onları kullanmadım da Kendim çileleri çekmeye razı oldum Belaların başımdan kalkmasına Acil dua etmedim Niye ümmetim sıkıştır dara düşer de Mahşerde şefaat ederim diye Onun yanında adım okunuyor da Bana bir salavat okumuyor Ne adam buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem İkinci beddua buydu Üçüncü beddua neydi Üçüncü basama adım attım. Yani ben bu sırada ileri geri yapmış olabilirim. Benim son noktayı koymak açısından Ramazan'ı sonda söylüyorum yani. O sırasında hadis-i şerif e, yakında görmedim hadis-i şerifi. Eskiden bildiğim. Hakim müstedrekleri vaat ediyor. Ne dedi Hazreti Cibril? Evet. Ey Habibi Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir kişi... Senin ümmetinden bir fert, kadın veya erkek, aklı başında mükellef vermiş Ramazan ayına kavuşur da, Ramazan-ı Şerif'e girer, Ramazan-ı Şerif'den çıkar. Yani bir Ramazan geçiriyor. Fakat Ramazan'dan çıkarken af olmamış. Günahlarını bağışlatamamış. Yani bu kadar salih ameller var iken... Hiçbirini demek yapmamış, hiçbir hayır hasenat yapmamış ve Ramazan-ı Şerifin mağfiretlerinden yararlanamam. Şimdi ortasındayız, ortasını da geçtik. Yani mağfiret bölümündeyiz. Ve'satu mağfiratun. Ve şehr-i Ramazan ayın evvelü rahmetin başı rahmettir. <gülüyor> İlk 10 gün Allah rahmetleri ise işte serinlikleri, esenlikleri, yağmurları hala da devam ediyor tabi serinlik. Rahmeti geçmedi. Ama ortası mağfirettir. Yani günahların mutlaka affedileceği dönemdeyiz. Bunun için ne yapmalıyız? E sana ben dua ettim, öğrettim. İftarda yazayım duası. Derginin 77. sayfasında mıydı, neydi? Yine söyleyeyim, belki birisi okur. 77'de, evet. 77. sayfasında. Bu Lalegül dergisini. Şeyde... Ee, Ramazan şefde dört hasreti çok yapın İkisiyle Allah'a razı edeceksiniz İkisinde de Allah'tan zarur ihtiyaçlarınızı dileyeceksiniz o şahadet, istiğfar istiğfar cennet istemek, cehennemden sığınmak o da dörtlü, 76 altıncı sahibede dördü bir arada ya sen ancak kahve içmeyi biliyorsun, üçü bir arada, beşi bir arada hiç dördü bir aradadan haberin yok Mutlaka ya son 10 güne gideceğiz az daha ya. Ramazan sef çıkacak af olmadan çıkacak ha. Ne aciz bir çare adamız ya. Ne zavallı adamız. Bize acısınlar ya. Her işten haberimiz var. Af olmaktan haberimiz yok. Günah işlemekten geri durmuyorsun. Niye af olmadan duruyorsun? Madem günahsız değilsin istihvara devam edeceksin. Ondan sonra bir de Ramazan Şerif Risalesi var. Bu Risale ben size vaktim yetişmiyor. Her şeyi kitabı, kitap okur gibi nasıl okuyayım ya? ramazan Şerif'te faziletli ameller bölümü var. Son bölüm. Orada çok faziletli ameller Ramazan'da olursa, oruç ağzına yapılırsa, sadakasından, cenaze namazına gitmesinden, umresinden, yani çok hatminden dolu. Oradaki amellerde istiğfar bölümü var. Mesela ikinci namazdan sonra istiğfar var. Bunu okuyorsunuz yedi kere. En azından bir kere. Estağfurullah le'azîmen lezî lâ ilâhe ilâhe vel hayyel qayyûme ve etûbüyle. Tevbet-i abd-i nefsi La emliku li nefsi Nef'an ve la Zarran ve la ve la ve la dergide onun yeri belki sığmamıştır bu dergide yoktur. Ramazan şerif içerisinde var. Ben şimdi yani tam sayfelerini bilmiyorum. Mutlaka bakın. Ramazan şerifte istiğfar. Firiste zaten Yani Ramazan şerifte faziletli ameller. Ya Ramazan bitti. Bitiyor yani. Son 10 güne gireceğiz. Bari son 10 günde faziletli amellerle meşgul olun. Mübarek adamına bak. Sayfa 418'den baş... Şey, 311'den başlıyor. 418'de fiirist var. 410. Ramazan şefte umre Ramazan şef Kur'an hatmi. Ramazan'ın her cumasında Yasin. Ramazan'da iftar vermek. Ramazan'da ilim meclisinde bulunmak. Ramazan'da hasta ziyareti. Mesela şimdi yarın Ramazan'da ilim meclisinde bulunmak. Yarın Erkekler için söylüyorum. Hanımlara zaten yer yok. Yarın saat 6'dan sonra Hayder'in merkezinde bak Ramazan'da ilim meclisinde bulunmak. Fazileti ne ola? Bakayım 323'te. Ben hatırlıyorum Hadis-i Şerif'i de yine de bakayım. Ne buyuruyor? Ben hadara <gülüyor> meclisi ilmin Ramazan-ı Şerif'te bir ilim meclisinde bulunursa kete bikulli kadem min Allah her adımına bir sene ibadet yazacak. Arabalarınızı biraz uzakta fark edin de biraz adım atın. Her adımına bir senelik ibadet yazacak ve kul yevmil kıyameti ma'ye arş. Kıyamet günü arşın altında benimle beraber olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. Gelebilenler adım atarak gelsinler. Bedir ehli bizim için canlarını verdiler. Bizim Müslüman olmamız bugün onların ürmetine bereket eder. Biz nasıl Bedir'de neler yaşandı? ayetler, adişleri dinlemeyeceğiz. Senelerdir yad etmeyeceğiz. Bu kadar üzerimizde hakları var. Fuzuli fuzuli yere her dakika bir kutlama yapıyorsunuz. Bir kere Bedir ehlinde Bedir'in zaferini kutladınız mı? İslam'ın zaferini kutladınız mı? Kıssasını dinlediniz mi yani? Onun için mutlaka hazır bulunsun erkekler. Hanımlar da ilim meclisi de niyet etsin. Altı da altı sonra işte altı buçuk gibi en geç. İnşallah. Allah Rabbim manileri rizale eylesin. Altı buçukta Lale Gül radyoda da var, televizyonda da, Aynı anda var. İlim meclise bulunmak niyet etmek Bak Ramazan'da. E zaten her iftardan evvel ilim meclisindesiniz. Ama tabii adım atmak vesilesiyle bir araya gelmek, cemaatla kılmak, erkekler açısından çok daha faziletler bir araya geliyor. İlim meclise bulunmak ne demek? Ondan sonra bir daha da Kadir Gecez 27. gece. İnşallah istimad edeceğiz ama neyse, onu yarın ilan ederiz. Bundan sonra istimamımız varsa yarın ilan ederiz. O zaman şimdi bu kadar af maafret besiileri var iken bir adam Ramazan Şerif'te bulundu, aklı başında idi. Fakat Ramazan Şerif'ten ne yaptı? Af olmadan çıktı. Ramazan çıktı, adam af olmadı. E sen şimdi ne kadar zavallı bir adamsın ya? Bir kere me斯塔vrlat demedin. Şimdi şeyden o 418'deki firisti Ramazan Risalesi'ni alın elize. Daha orada sayamadım ya. Firisti bile sayamadım. Vakit yok yani. Orada madde madde madde. Açın içini o sayfalarda bulun. İstiğfar da var orada. İstiğfarın bir şeyleri var yani. İkinden sonraki o istiğfar. Mutlaka yapın. Mevla iki meleğe sağdaki soldaki meleğe vahyediyor. Özel senin için vahyediyor ya. Bu kolun bu istiğfarı okudu Ramazan'da defterindeki seyyatı mahvedin. Yakın yıkın diyor. Ahriku. Yakın buyuruyor allah Teala. Iftarda dualar. Yine ben birini falan zor yazıyorum. Söylüyorum. Yazım duası falan. Yine der iftar duaları. Orada mesela ebul var. Çok önemli bir dua. Anasından doğduğu gün gibi çıkar diyor. Günahından. Ya her iftarda yüzde yüz günahından sıyrılma hakkı vermiş. Yarına kadar günah işlesen de yarın da iftar var. Yani hiç aramazanın Ramazan'ın son iftarında yine günahsız çıkarsın be kardeşim. Ama derdin af olmaksa Şikayetin günahlarındansa ben ne günah yaptım ki ya? Ben ne günahım var ki ya? Millet ne biçim işler yapıyor? Ben iş yapmıyorum falan. Sen kendini avutma. Başının çaresine bak. Anam baban kurtaramaz ahirette kimseyiz İstiğfarlar kurtaracak. Ramazan-ı Şerif şefaati kurtaracak. İnşallah efendim yarın da Bedir konuşulacak. Öbür gün inşallah Ramazan-ı Şerif'in şefaatine erişmenin önemini anlatacağım şefaatinden mahrum olup şikayetine uğrayanların da başına gelen belaları anlatacağım. İnşallah. Pazartesi dersinde. İnşallah. Rabbim şefaatlerine na ile ile amin. Ve sallallahu teala ala, ala Muhammedin ve ala ve selleme.